Merhaba, 95.0 Açık hepiniz hoş geldiniz. Bugün program ortaklarım Hande Teci Göstürk. Merhaba. Ve Tuğba Zeyra, Sağlam. Merhaba. İle birlikte Kün Kurdu kitabını okuyacağız. E, kitabımız 3. Baskı İstanbul Mart 2017. Yazarımız Asa Lind, resimleyenimiz Kristiana Digman. O zaman okumaya başlayayım mı? Lütfen. Eşi benzeri olmayan garip bir hayvan. Zakarina annesi ve babasıyla birlikte deniz kıyısında bir evde yaşıyordu. Ev küçük ama deniz çok büyüktü ve denizde yüzebiliyordu. Hiç değilse yazları. Şimdi de yazdı. Hava güneşli ve sıcaktı. Zakarina denize girmek istiyordu ama bir sorun vardı. Denizde yalnız başına yüzemezdi. Babası onunla gelme niyeti yoktu. Şimdi zamanım yok dedi babası. Görüyorsun ya gazetemi okuyacağım. Amanı uzandı. Elindeki kocaman gazeteyi haşırda sara karşıtı. Gazete o kadar o kadar büyüktü ki babası arkasında kayboldu. Yalnızca ayakları görünüyordu. Ne sıkıcı ayaklar diye düşündü Zakarina. Yürümek ve denize girmek istemiyorsak sıkıcı baba ayakları. Öyleyse ben de yalnız başıma giderim dedi Zakarina. Tamam tamam dedi babası. Orada bir çukur kazacağım dedi Zakarına. Kumsalda bir tuzak sen içine düş diye. Öyle mi ne hoş dedi babası gazeteyesini haşırt atarak. Zakarına babasının kendisini hiç dinlemediğini anladı. Zakarına'yı dinlemediği zamanlar hep böyle derdi. Öyle mi ne hoş. Iyy dedi Zakarına hiç de hoş değil. Sonra kumsala indi. Elleriyle bir çukur kazmaya başladı. Önce parlak, kuru ve sıcak olan kumlar derine indikçe nemli, karanlık ve soğuktu. Zakerine yüz yüzüstüye uzanıp kazdığı çukurun içine baktı. Ne kadar da derindi, ne de güzel bir tuzaktı. Bu derin, bu korkunç çukura düşecek olan babasına biraz acıdı. Ama hak etti diye düşünerek biraz daha kazdı. O da ne? Çukurun içinde hareket eden bir şey vardı. Zakarina onu açıkça hissetti. Ve hemen ilini çekti. Evet çukurun içinde kesinlikle bir şey vardı. Benim dibine kımıl kımıl bir şey. Ve işte işte şimdi biraz görünüyordu. Siyah ve bir, biraz parlak bir şey. Zakarina bunun ne olduğunu hemen anladı. Bu bir burundu. Nefes alan koklayan bir burun. Eşirleyen ve soluyan, baba diye bağırdı Zakarina. Çukurumda bir burun var, canlı bir burun. Öyle mi? Ne hoş, dedi gazete hışırtılı babası uzandığı hamaktan. Hoş mu? Doğrusu Zakarina bundan pek de emin değildi. Bu, burnun nasıl bir hayvana ait olduğuna bağlıydı. Ya çukurdaki vahşi bir hayvandıysa? Burun biraz daha açığa çıktı, sonra biraz daha. Zakarina emekli yere geriledi. Ve nefesini tuttu. Hayvan yukarı doğru çıkıyordu. Kazıma ve hışırtı sesleri geldi çukurdan. Ve kenarından bir baş yükseldi. Bu nasıl bir hayvandı böyle? Kesinlikle bir köpek değildi. Tamam biraz andırıyordu ama daha çok vahşi bir şeye benziyordu. Derisi çok kalı değildi. Kum gibi bir şey. Güneş sarısı, çöl kum. Hayvan şöyle bir etrafına baktı. E tabii hemen Zakarina'yı gördü. ''Anlıyorum.'' dedi başını yavaşça sallayarak. Zakarina sesinden onun bir erkek olduğunu anladı. ''Çukuru sen kazıyordun.'' diye devam etti hayvan. ''Dur tahmin edeyim. Sen bir porsuksun öyle değil mi?'' Zakarina ne evet ne de hayır diyebildi. Hatta hiçbir şey diyemedi. Hayvan iç çekti. ''Ne tuhaf bir böcek.'' dedi. ''Bir porsuk gibi kazıyor ama bir balık gibi dilsiz.'' Sonra şöyle bir gerildi ve bir sıçrayışta çukurdan çıktı. Bir gövde, dört bacak ve eğri büğrü bir kuyruk. Zakarina'ya doğru ağır adımlarla yürüdü. Olduğu yerde büzülen Zakarina, ''Eyvah, beni yiyecek.'' diye düşündü. Ama hayvan onu yemedi. Yalnızca uzun sivri burnuyla her tarafını kokladı. Zakarina gülmekten kendini alamadı. Gıdıklanmıştı. ''Kişniyorsun.'' dedi hayvan. Öyleyse sen bir atsın. Dur bakayım. Yoksa gıdıklandın mı? O halde bir tavuksun. Hayvan başını yana yatırarak düşündü. Ama tüysüz acayip bir tavuk cinsi. Yok yok ruhum ve kuyruğum üzerine yemin ederim ki tuhaf bir hayvansın. Zakarina daha fazla susamazdı artık. Ben tavuk falan değilim dedi. Ben bir insanım. Hayvan istiridya kabuğu kadar beyaz bin sivri dişiyle güldü. Tahmin etmiştim işte dedi. Çok tuhaf bir hayvan. Kumlarda yuvarlanıp Zakarina'nın yanına uzandı. Kumlu bedeni güneşte altın gibi parlıyordu. Ben kum kurduyum dedi. İyi günler, iyi günler. Eşim benzerim yoktur benim. Güzelliğimin de. Öyle değil mi? Zakarina ne diyeceğini bilemedi. Daha önce hiç kum kurdu görmemişti. Çok mu korksun yoksa çok mu sevinsin bilemiyordu. Sen ne yersin? diye sordu Zekarine çekinerek. Şey gel yani misin? insan İnsan mı? Aman ey dedi kumfırdı. Ben daha çok güneş ışığı ve ay ışığı Ay ışığı süper akıllı yapar. Ben her şeyi bilirim. Dünyadaki, bu dünyadaki her şeyi mi? Dedi Zekarine. Bütün dünyalardaki her şeyi. Bütün soruların cevaplarını dedi kurdum. "Bakirina, gerçekten zor bir soru düşünmeye başladım. Şu çok bilmiş kurdun cevaplayamayacağı bir soru bulmalıydı. Uzay hakkında ya da ya da karınca yuvaları hakkında. Ama ağzını açtığında bambaşka bir soru çıktı. Niçin?" dedi. "Niçin babam gazete okumak zorunda?" Ama ne basit bir soru dedi kurdum. Çünkü o büyülenmiş bunu anlamayacak ne var? Büyülenmiş mi? peso düze Evet. Ya da hipnotize olmuş dedi Kumpourtu. Gözleri gazeteye yapışmış. Gazetenin içindeki o küçük siyah harfler. Sakarina bu cevaptan hiç mi hiç hoşlanmadı. Bütün ömrünü gözleri gazeteye yapışık geçiren bir baba istemiyorum. Telaşlanma dedi Kumpourtu. Ben onu kurtaracağım. Gerildi ve bir an ok gibi fırladı. Bir kum fırtınası gibi Eve hamağa doğru fırıl fırıl dönerek gitti. Babanın elindeki gazeteyi koparıp al. Gazetenin sayfaları kocaman kuşlar gibi kanat çırparak denize doğru uçtu. Zakarina'nın babası pat diye hamaktan yere düştü. Bir kurt hayal görmüş olmalıyım diye düşündü. Zakarina diye bağırdı. Güneşten kavruldum denize girelim mi? Nihayet dedi Zakarina. Deniz Kocaman ve masmaviydi. Uzun süre yüzdüler. Parmakları buruş buruş olana kadar. Sonra eve gittiler ve çay içtiler ve oynadılar ve yalnızca gerektiğinde hile yaptılar. Kum kurdu, kumsalda kalmıştı. Çukurun içine uzanmış insanları, babaları ve diğer tuhaf hayvanları düşünüyordu. Evet, asalinden. Kurdu kitabının birinci bölümünü, birinci kitabın birinci bölümünü sizler için teslim edip. Ee, dilerseniz önce kitabımız hakkında, yazarımız hakkında bize memo, biraz bilgi versin. Evet memo. Asalind kimdir? Asalind 1958 yılında İsrail'in kuzeyinde küçük bir köyde doğdu. Çocukluğu dünyanın merkezi saydığı. Mutfakta masallar, öyküler ve şarkılar dinleyerek geçti. Gazetecilik, senaristlik, aşçılık, öğretmenlik, huzur evinde bakıcılık, çocuk piyesileri yazarlı, ilüstratörlük yaptı ve radyo programları hazırladı. Çocukların bakış açısından büyüklerin ahmaklığını ve doğanın sırlarını felsefi bir derinlikle şiirsel ama anlaşılır bir Dille anlattığı kum kurdu kitaplarıyla ün kazandı ve 2003 yılında Nils Ogerson ödülüne layık görüldü. Nils kitaplarında atomların dünyasından ölüme hiçbir şeyin çocuklara anlatılamaz olmadığını altını çiziyor. Evet, Christina Digman, 1959 Göteborg'da doğdu. Stockholm'deki sanat okullarını ve Kopenhag'daki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü. 2001 yılında çocuk kitaplarını resimlenmeye başladı. Kitabın üzeri de böyleydi. Tabii ki bir de kitabımızın çevirmeni var. Ali Arda. Kendisi 1959 yılında doğdu. Erken yaşta evden ayrıldı. Lise ekibi okuldan atıldı. 12 Eylül'den sonra yurt dışına çıktı. Döndükten sonra da çeşitli evlerinde editörlük yaptı. İsviçre'den... Ve Norveç'ten 200'e yakın kitabı da Türkçe'ye çevirdi. Bunlardan bir tanesi de çevirmenimizin işte elimizde bulunduğu Asa kitapları çevirmenimizin çok fazla da çocuk kitabı çevirmişliği mevcut. Evet nasıl başlayalım ne dersiniz sevgili Hande? Biraz söz edelim. Evet kitabın Kumpul... arkasından. Zakaria'dan evet. söz edelim. Evet senden ricam e, Esrem kitabın arkasındaki yazı okur musun bize? Ben mi okuyayım? Evet evet sen oku lütfen. Memo'yu mu dedin duyamadın Yok sen lütfen anne. Ah, tamam Evren her şeydir dedi kum kurdu. Var olan her şey. Burada ve şimdi. O zaman ve orada. Aydınlık ve karanlık. Galaksiler ve yıldızlar. Gezegenler. Kuyruklu yıldızlar. Trampetler ve kartallar. Ve aylar. Ve bazen bir pantolonun cebinde duran tozlu, kırmızı şekerlemeler. Benim biraz önce yuttuğumdan mı diye sordu Zakarina. O da mı evrenin bir parçasıydı? Elbette dedi konkurdu O da evrenin bir parçasıydı. Sen de Zakarina. Sen de evrenin bir parçasısın. <gülüyor> Çok evet. güzel. Çok güzel. Yani hepimiz evrenin bir parçasıydı. Ee, aslında kum kurdu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Biz... E Tü, okulda Türkçe dersini işlerken bizim Türkçe kitabımızda bir bölümde Kum Kurdu'nun e, Hande Abla'nın okuduğu kısmı gelmişti. Aa, çok güzel. Bir kitabın içerisinde mi? Öyle mi? Ee, ne? Hani YouTube şeker falan o da mı? Evrenin parçasında diye Hı -hı. olan var ya. Evet. Ee, oku kitabının içerisinde işte mi? Ki... Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ee, i̇lk olarak tabii ki kitaba geçmeden önce e, sanırım hediye edilecek hani demiştik geçen hafta demiş miyim ben <gülüyor> bunu hediye etmeyi düşünmem diye. Ama bu kitabı da e, Hı -hı. dünyadaki bütün çocuklara ve aslında dünyadaki bütün büyüklere yazarın da dediği gibi büyüklerin ahmaklığını <gülüyor> yüzüne vuracak bir kitap. Hep herkese hediye etmek isterdim. Yani benim güzel pek yayınlarından çıkıyor kitap. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim için hoşçak kitabı... bir Efendim Emocu'm. Ama yalnızca, <gülüyor> yalnızca bana hediye ettin değil mi? <gülüyor> i̇lk sana Konuştum. hediye ettim. İlk sana hediye ettim evet. <gülüyor> i̇lk hediye, yani ilk kitabın <gülüyor> hediyesi sendin gerçekten. Ben, yok şanslarım. Dükkan, eee... Hiç uyuyamıyordum doğru düzgün. O yüzden annem alırdı bir tane kum kurdunu. Okumaya başlardı. Her gün iki bölüm. Evet. Ben Şimdi tekrar başlayacağız. Ama bu sefer, bu sefer Memo Cemo'yu okuyacak. Bölüm. Hadi bir bölüm olsun. <gülüyor> Hadi biraz bahsedelim. Şanslı Cemo. <gülüyor> bu Zakarina kimdir? Bu Zakarina kimdir? Ya benim o. <gülüyor> Aslında hepimiziz diye düşünüyorum Zekarina Karina hayatı keşfetmeye çalışan hayatı yorumlamaya çalışan varoluşunu bazen sorgulayan ve bazı şeylerinde varoluşunu ve de nedenlerini sorgulayan bir kızımız biraz sorgulayan ve soru soran bir kızımız bu ben böyle yorumluyorum ve biraz ben diyorum çünkü çok keyif alıyorum okurken Kendinden hmm. bir parça çok buldum. Çok fazla buldum. Kendimi eleştirdiğim hmm. çok şey buldum. Ee, anne baba olarak da buluyorsun tabii. Bebeğin olarak buluyorsun. Öğretmen olarak buluyorsun. Ee, abla teyze komşu olarak da buluyorsun. Çünkü hepsini sorguladığı ve neden diye sordu çok şey var. Kumkurdu'nun e, arkadaşlığı ve dostluğu hmm. çok güzel. E, ve yazarın dediği gibi şey ço çocukları... Anlat, hiçbir şey anlatılamaz değil. Çocuklara her şey anlatılır. Bu nasıl anlattığınla ilgili işte o kadar güzel anlatıyor ki her hikayede. Tabii dersen ki Tuba hani kitabın bir dahaki haftalarda her bölümü işleyeceğiz ama yani benim ağladığım bölümler de oldu tabii yani Bu çok etkilendimeli sonu <gülüyor> benim için çok duygusal bir sonu ama böyle bir zekarina yani mükemmel de bir arkadaşı var. Bir anne baba var tabii ki çizilen daha çok babasıyla zaman geçiriyor mesela yani daha aktif evde olan baba öyle bir baba görüyoruz hı hı. anne daha dışarıda çalışan bir anne baba daha evde var olan bu Türkiye'de biraz hani şey, alışkın olmadığımız bir şey değil, değil mi aslında yazarım böyle toplumsal aslında yurt dışında çok alışkın olunan bir Hı. durum. Yani işte e, babanın çocukla çok aktif olarak ilgilenmesi, hatta hani babanın evde yemek yapıyor, çocuklarla ilgileniyor olması. E, bu hani o, o taraf için e, çok alışkın ve çok normal bir şey, yaşam tarzı. Onlar genellikle biraz daha böyleler. Daha eş, payla yani paylaşımları Hı. daha fazla. Çocuk üzerindeki paylaşım Bizde evet hani annededir ya her şey. Orada biraz daha farklı. Oradaki e, eşitlik kavramı şey kavramı yani iş bölüşme noktası çocuk ve ilgilenme noktası daha yoğun olarak hani ben, ben hep öleleriyle karşılaştım ya da kitaptaki gibi yani durum bu. Sence kim bu Zakarina Hande? <gülüyor> Çok güzel söyledin. Yani aslında aynı şeyleri e, düşünüyoruz. E, sadece şunu ekleyebilirim söylediklerine. Evet her dakika bir kere yaşadığı dünyayı, yıldızları, gökyüzünü, evreni yani kendi varlığını kavramaya çalışan bir çocuk dediğin gibi. E, ve en güzeli de şu, duygularını kolayca söyleyen, çok cesur bir çocuk, çok cesur. Babasıyla Babasına kurduğu cümleler, annesine kurduğu cümleler, e, kum kurduğuyla konuşmaları ben ona şey diyorum... Kum karşısına Zakarina'yı düş kurdu olarak aldım. Ve dedin yani hani kendi Hı -hı. çocukluğumdan izler buldum. Evet aslında hepimizin çocukluğundan bir parça iz bulacağı bir çocuk o. Böyle hikayeler yaratan, onları boyutlandıran, hatta biraz abartmayı seçen oyun bu ya, mümkün. Ve <gülüyor> <gülüyor> düşünmeye davet eden e, çok tatlı bir çocuk Zakarina. Hı -hı. Hı -hı. Memo sence Zakarina nasıl bir çocuk? Eee Zakarina eğlen yani oyun oynamaya, aile ailesiyle vakit geçirmeye, onların bu sıkıcı işler yapmamasını isteyen biri. E biraz büyüklerle arkadaş sen... edinmek isteyen. Arkadaş isteyen. Peki büyüklerle birazcık büyükleri anlamakta zorluk çekiyor değil mi yer yer? Kafanı sallıyorsun ama kimse seni evet. duymuyor radyoda. <gülüyor> evet diyorsun tamam peki. Peki ee, bir şey soracağım. Memo ee, sıkıcı, sıkıcı dedin ya ben... sıkıcı işler. Nedir bu sıkıcı işler yahu? Gazete okumak. Haberlere bakmak. Yani <gülüyor> gazete anlamsız değil mi yani? Memo? Çok anlamsız. Neden? Evet. Ama dünyada neler olup bittiğini oradan öğreniyoruz. E Peki, gazete yani bir yere kaçmıyor. Yani i̇lk gün kızıyla biraz eğlensin. Çünkü <gülüyor> bu dünyada zaman diye bir şey var yani. Belki bir gün onunla oynamak için yalvaracak. Ya. Yani aslında kendimizde... Ama vakti, de... iyi vakti iyi değerlendirmek gerekiyor değil mi? Evet, öncelikleri belirlemek gerekiyor. Peki, kum kur... ya, senin hiç kum kurdun oldu mu anne? Ha. <gülüyor> ya güzel, güzel sarı. Benim kum kurdum oldu mu? Oldu ya. Ben böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee... konuşuyorum Yani şimdi kum kurdunu nasıl yorumladığımıza bağlı tabii bu. Acaba kum kurdu gerçekten e, Zakarina için? Yani sen öyle mi yorumluyorsun? Hayali bir arkadaş mı? Benim ben... için hayali bir arkadaş değil bu. Benim kurdu. için de değil. <gülüyor> Kesinlikle, <gülüyor> Kesinlikle değil. Kesinlikle var. Yani e... Bir kere ben dinleyen şu anki bilmiyorum dinleyicilerimiz nasıl düştürür ama e, bazen böyle ben evde de konuştuğum zaman Eraslan böyle gözleriyle bana bak ne diye. E, ben böyle gayet perilere e, işte elflere onlara falan evet. inanan bir insanım. <gülüyor> olmasa yazmazdı kimse e, diye düşünüyorum. E, bir şey gözükmüştür bir şey yapılmıştır yani. O bence ya? O yüzden kum kurdu da var. Hiç karşılaşmadım ben kum kurduyla. Benim kum kurdum yoktu ama kum kurdum olmasa da em, küçükken koşarak gittiğim böyle bir evimizin yan tarafında başak tarlası vardı. Ee, böyle hani vardır derler ya işte Aa, buralarda hiç binalar yoktu buralar hep tarlaydı kız. Gerçekten öyle bir yerdir. Hı -hı. Sistemizin yan tarafı başak e, tarlasıydı. Başaklar vardı ve papatyaların olduğu bir yer vardı. Gelincikler çıkardı böyle o papatyaların aralarında minik minik hani böyle kopardığında yaprakları oh, uçanlar ya ben onların nasıl oturur saatlerce konuştuğumu bilir. Bak en keyif aldığım şeydi rüzgarla hmm. konuşurdum ve en sevdiğim oyundu. Soru, soru sorardım ve sorduğum sorunun cevabını Almak için beklerdim işte. Bir şey sorardım. Eğer şimdi rüzgar eserse böyle olacak. Çok keyif alırdım. Ve saatlerce gerçekten tek başıma oradaki çiçeklerle, karıncalarla <gülüyor> konuştuğumu yani cevabı farklı alırdım. Kum kurdu gibi konuşan bir şeyim olmadı ama e, yine de cevabımı e, buldum. Özellikle tabii ki anne babadan böyle kızınca işte bir şeyler üzülünce hemen ilk gittiğim yer orasıydı. Hoşarak giderdi. Öyle. <gülüyor> Tam da kum kurduymuş bence. Ya evet. <gülüyor> Sarı parlak şeyleri yok burnu ama e, durum oldu. <gülüyor> senin var mı kum kurdun Memo? Ben de seninkini de merak ediyorum var mı yok mu? Soracağım tekrar. Unuttum sanma. Ben anlattım mı? <gülüyor> tamam. Memo senin kum kurdun var, var. mı? Var var. Benim kum kurdum yok. Yok mu? Peki anne de seninki? Aa canım dedim. yine o bahçeye gidersem çıkamayabilirim. Kiraz ağacı işte. O kiraz ağacı yok mu o kiraz ağacı? Hmm. Bir de böyle şeydi. E, gerçekten sıkıldığımda ben de şey yapardım. Onu çok net hatırlıyorum. Yani böyle bunaldığımda of ya dediğimde hep... Hemen topraklı bahçemiz vardı işte bizim o meyve ağaçlarının olduğu. Hı hı. Bir de böyle yeri beton bir bahçemiz vardı. Ben hemen topraklı bahçeye koşardım. Yere otururdum çökerdim. Ee, elimdeki suyla toprağı ıslatır. Başlardım yoğurmaya ofladığımda. Toprağı yoğurur yoğurur tırnaklarımın içine kadar o toprak dolardı onları temizlerdim. Dirseklerime kadar sıvardım böyle toprağa bulanırdım yani. Konuşurdum, düşünürdüm, bazen hiç konuşmazdım, susardım, sadece onunla oynardım. Ama sırtımı her zaman kiraz ağacına yaslardım. Canım dedemin kiraz ağacı. İşte kum kurduymuş yani. İşte, ya işte e, sanırım doğanın da döngüsünü anlattığı bir hitap. Bak bizim de kum kurdumuz toprağın içinde. Ben de aynı şekilde toprağı atıyorum, çiçeklerle konuşuyorum. Sen kiraz ağacıyla ile konuşuyorsun. Galiba bu biraz bana dokunan ve bizim konuşturan şey bu. E, ne bu konu kurduğunun olmamasını hı hı. E, bugün biraz onun üstüne konuşalım biz ya. Çok merak ettim. Belki de belki de buradaki bu zamandaki çocuklar toprakla mı çok ilişki kurmuyor? Belki bundan mı acaba? Ya da var mıdır başka dinleyicilerimizden çok merak ettim şimdi mesela. bize yazsalar keşke. Bir varmış hiç yokmuş 95.0 at yazsalar. Kumpurtları var mı kendilerinin ya da çocuklarının? Ne güzel olur bizde bir baksak. Kimler neler demişler. Bunun üzerine bir konuşsak. Çok merak ettim bu şeyi şimdi ben soruyu. Güzel olmaz mı? Etrafımızdakileri soralım o zaman. Bu önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta herkese soralım kum kurdu biliyor musunuz? Sizin kum kurdunuz var mı diye ve bunu yapmadan önce biraz birinci bölümünü kitabını hediye ederek yapalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya kitap hakkında konuşacak çok şey var. Biz bugün bir girişini yaptık gördüğünüz üzere bir küçük kız ve bir kum kurdu hayatı e, yorumluyor olacaklar. Zakarina'yı biraz tanımladık biraz kum kurdu onun aradığı cevapları veren. Ama bu arada tabii ki Kumpur'da hiç mi soru sormuyor? Zakarina'dan hiç mi öğrenmiyor? Elbette ki öğreniyor. Sonra belki daha derinlemesine gideriz ama başucu kitabı olabilecek kadar hatta böyle herkesin bir küçük prense vardır. Ama benim için de e, Kumpur'da çok daha kıymetli, e, Benim için çok özel. E, sanırım e, bana çok şey öğrettiği için, hatırlattığı için Dediğim gibi lütfen ama lütfen bu kitabı mutlaka mutlaka yüzdeysa bütün anneler ve çocuklar e, her yaşa uygun e, net söylüyorum. Çünkü çocukların, yazarın da dediği gibi aslında çocukları anlatılamayacak hiçbir şey yoktur. E, o yüzden burada bir sınırlama vermiyorum. Evet 8 yaş itibariyle o kısımda bulabilirsiniz ama öncesinde siz de çocuklarınız da Beraber okuyacağınız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet, benden bu kadar. Sizler ne demek istersiniz? Çok yalın bir Hı. dilde anlatılmış. Evet. O kadar hızlı akıyor ki ama o kadar şiirsel ki. Çok evet. çok kolayca okuyoruz. Bütün seriyi öyle, çok kolay okuyoruz. Galiba İsveçre yazarların özellikleri diyebilirim ya. Bu konuda çok başarılılar, Çok çok iyiler yani aynı zamanda. E, ama dediğim gibi değil, akıcı. Yani bırakamıyorsun. Pıtır, pıtır, pıtır. Şeyi hatırlıyorum Memo'nun. Hadi bir bölüm daha oku anne dediğini. Hayır Memo'cum. Sonra hadi artık uyuyalım. E, tam bir bölüm daha dediğimi ya da uzattığımızda oluyordu. Çok akıcı ve çok güzel, keyifli bir zaman geçireceksiniz. Buna yüzde yüz garanti veriyoruz. Peki Memo'cum sen ne demek istersin? Ben kitabı çok ya. beğendim. Ama şu an süremiz bittiği için e, dinleyicilerimize Peki. görüşürüz diyorum. Peki. Haftaya o zaman daha uzun bir şekilde sana söz vereceğim. Uzun uzun kitabı e, ikinci kısmı kumkurdu bölümünü bitirdik. Daha fazla kumkurdu kısmıyla e, Memo bize e, daha detaylı bir şekilde kitaptan bu sefer alıntılar yaparak bakalım hangi hikayeler aklında kaldı en çok. Onları anlatarak onun üzerinde gideriz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.